يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور مهتتاتها وكل مهتتة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار Değerli Kardeşlerim, Siyer dersimizin, sohbetimizin 41. bölümü ve 87. dersini görüyoruz inşallah. Konumuz Uhud Savaş Meydanı meydanının terk edilmesi, Medineli kadınların ağlaması ve hamratın Esvet gazvesi. hamratın Esvet gazvesi. Gazve, Siyer e, dilinde Aleyhisselatü Vesselam'ın katıldığı savaşlara deniliyor. Seriye ise Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın başında olmaksızın başka bir ko komutan tayin edip de gönderdiği savaşlara da seriye deniliyor. Evet. Bunda Aleyhisselatü Vesselam Hamratul Esvede bidayatihi katılmıştır. Önce savaş meydanının terk edilmesinden başlıyoruz evet Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş meydanında şehit düşen şehitlerin Allah yolunda şehit düşen şehitlerin defin işlerini tamamladıktan sonra orada müminleri geriye kalan iman eden kimseleri safa geçiriyor saf tutturuyor sonra da Allah Teala'yı yüceltmek, onu övmek, dünya ve dünyanın fitnelerinden ve azap azaptan yani ahiret azabından kurtulabilmek için Allah Teala'ya dua ediyor. Hem dünya fitnelerinden yana hem de ahiret azabından korunmak için dua ediyor. Bu duayı Ahmed ibn Hanbel Müsned'inde ve eee Hakim Müstadrek adlı hadis kitabında rivayet ediyor. Bu dua çok hoşuma gitti benim. Bir kısmını biliyorduk ama burada bir bütün halinde bunu tek tek size söyleyeceğim. Ee, özellikle tekrar araştırdım. Elhamdülillah e, hadis sahihtir. Özellikle muhaddis Muhammed Nasruddin Albani rahimehullah eee siz şeyde edebin müfrette İmam Buhari'nin edebin müfredinde bunu sahihlemiştir bu duayı yapıyor aleyhissalatü vesselam ashabını saf haline getiriyor düşünün, tasavvur edin öyle acı çekmişler ki hem yorgunluk, bitkinlik, moral bozukluğu ve bir sürü şehit var bir sürü böyle başlarına gelmiş musibet var ali sallallahu aleyhi amcasını kaybetmiş, en güzide sahabe'lerini kaybetmiş bu haldeyken Allahu Teala'ya rucu ediyor. Bir insan sevincinde de belada da musibetinde de Allahu Teala'ya rucu etmesini yani sevincinde hamd ederek, şükrederek, şımarıklık yapmayarak, musibetinde ise taşkınlık yapmadan, Allah'ı kızdıracak sözler söylemeden Allah'a istirca edip ona yönelip istirca ile kastın İnnâ lillâhu ve innâ ileyhi râciûn ve ilâ ahir duayı okuyup ondan sonra allah Teala Teâlâ'ya yönelmesi. İşte aleyhissalâtu vesselâm savaş meydanında böyle bir yönelme yapıyor. Ama çok etkileyici bir dua. Ubeydullah Ebni Rafi'ah babasındandır vayetle dediğim gibi Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geliyor hadis. Diyor ki Uhud günü müşrikler çekip ayrılıp gittiklerin vakit aleyhisselatü vesselam insanları beraberindeki kimseleri böyle bir düzeltti saf haline getirdi ve onları arkasında saf olmaları için on eee saf düzeni aldırdı ve Rabbisine senada bulundu. Dedi ki: Allahumme lekel hamdu kullu. Ey Allah'ım, hamd, övgü tamamen hamdin, övgünün tamamı sana ait. Allahumma la lima basta. Ey Allah'ım, senin yaydığını, senin genişletip de yaydığını kabzedecek, yer alacak yoktur. Vela ba'sta lima gabetta Senin de kabzettiğini onu yayacak kimse yoktur. Vela hadiye lima adlalte saptırdığına hidayet edecek yoktur. Vela mudulle lima hedeyte Hidayet ettiğine hidayet ettiğine saptıracak kimse yoktur. Vela mu'tiye lima mena'ta Senin engel olduğunu verecek kimse yoktur. Va manja lima apajte verdidine da engelovađak joktur. Senin meneine verređek joktur, verdidin še ide engeljiđek joktur. vaja muqrribe lima bate uz zaheetti jahinine veđek kimse johtur. V mu vaide ma karrabte jahnna štirdini iz se ahna šteređak hič kimse jotur. Allah mapsd ali na min berekatike morahmettika ve vpadlike ve va üzerimize bereketini, rahmetini, fazlını ve rızkını yay. Allahumme inni es'eluke'n na'imen muqiman ladi la yahul ve la yazal. Ve la yazul. Ey Allah'ım senden senden değişmeyen, gidip yok olmayan devamlı bir nimet istiyorum diyor. Allahümme inni es'eluke'n na'ime yevmel ayleh. Ey Allah'ım fakirlik gününde Senden nimetleri istiyorum. Vel emne yevmel havf. Korku gününde yani savaş gününde veya benzeri şeylerde senden emniyet istiyorum. Allahumme inni min şerr ma ataytana ve şerr ma menat. Ey Allah'ım bize verdiğin şeylerin şerrinden ve menettiğin, yasak ettiğin yani engel olduğun şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. Allahumme habbit ileyna iman. Ey Allah'ım imanı bize sevdir. Ve zeyyinhu fi kulubina. Ve kalplerimizde imanı süsle. Ve kerrih ilayna kufra vel fusuga vel isyan. Ve küfrü, ahlaksızlığı ve isyanı bize kerih göster. Ve ceanna Bizi olgun kimselerden. Yani adam gibi adamlardan yani. Allahimme teveffena muslimina vahyana muslimuna Walhaqna bis salihine. Gayre kazaya wala meftunine. Ey Allahim, bizi Müslümanlar olarak vefat et. Ve Müslümanlar olarak yaşat. Ve mahcup olmadan ve fitneye düşmeden salihler arasına bizi ilhak eyle, yani onların arasına kat. Allahimme qatilil kefretel lezine yukezzibune rusulek ve yasuddun an sabilik ey allahım peygamberlerini yalanlayan ve senin yolundan uzaklaştıran kâfirleri kahreyle onları öldür. ve ec'al aleihim ruczeke ve azabeke onların üzerine cezanı ve azabını indir. allahumme katilil kâferez zine util kitabe ilahül haq ey hak olan gerçek olan ilah olan kitap ehlinden kafir kimseleri katlet onları helak et subhanallah şu duaya bak ne kadar toplayıcı ifadeler kullandım bu duanın son kısmı özellikle ramazanlarda e, Ömer radiyallahu anh hatırladığım kadarıyla e, son on gün sahabeler diyelim Ömer radiyallahu anh da var rivayet hatırladığım kadarıyla okullarmış bunu Bu duanın son kısmı. Ama dua elhamdülillah, elhamdülillah komple sahihtir. Bunu inşallah kullanabilirsiniz. Bu duayla dua edebilirsiniz. Zaten bir kısmı Kur'an'a muvafuk olan ifadeler. Hani Hucurat suresinde Allah onların kalplerine imanı, onlara imanı sevdirmiştir ve kalplerine, kalplerinde süslemiştir küfrü, fıskı, yani ahlaksızlığı ve de isyanı onlara kerih göstermiştir. ifadeleri geçiyor Kur'an'da, Hücret Suresi'nde. İşte burada da aynı ifadeler kullanılıyor. Aleyhisselatü Vesselam bütün acılardan sonra böyle Allahu u Teala'ya içten gelerek bu duayla arkasında da ashabı olduğu halde yalvarıyor. Evet. Sonra bu Bu duaları da yaptıktan sonra Rabbine münacatından sonra atına biniyor ve Medine'nin yolunu tutuyor. Medine yolundayken beni dinardan yani dinar oğullarından bir kadınla karşılaşıyor. Kadının eşi, kardeşi ve babası şehit düşmüş. Uhud'da. Kadına işte bu yakınlarını kaybettiği haberi verilince kadın Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu soruyor. Peki ya diyor yani, peygamber ne halde? Ona diyorlar ki, peygamberin durumu iyidir. O da peygamberin durumu iyiyse diyor, o zaman ondan sonra hiçbir musibetin değeri yoktur diyor. Küçücüktür diyor yani. allah Ekber. Bu rivayeti İbn-i İshak, İshak Hasan Bilsenet'le şöyle rivayet ediliyor. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Dinar oğullardan bir kadına yanına geldi. Onun diyor kocası, kardeşi ve babası aleyhissalatü vesselam'la birlikte Uhud'daydı ve orada şehit olunur. İnsanlar ona bu musibeti haber verince, yani kaybettiği kimselere haber verince dedi ki Allah'ın Resulü ne yaptı peki? Dediler ki o hayırdadır. Yani o salimdir, iyidir. Ey ümmü filan! Delinince kadın kocası <gülüyor> onu bana gösterin de bir bakayım diyor. Allah'ın Resulünü bana bir gösterin diyor. Allahu Akbar. En değerli şahısları kaybetmiş ama ondan daha değerli birisi var. Hani diyor ya hani diyor ya aleyhissalatü ve sellem beni eşinizden, çocuğunuzdan, ondan sonra en yakınlarınızdan hatta nefsinizden dahi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız işte onlar böyle bir imanla iman etmişlerdi. Her şeyisini kaybetmiş bana Allah'ın Resul'unu gösterin de bir bakayım onu, göreyim diyor Allah'a Allah'a ama cahil insanlar ne yapıyor? Cahiller hemen baştaki insanları suçluyor senin yüzünden başımıza böyle geldi sen yaptın, sen öldürdün onlar öyle değildi onlar tam bir teslimle teslim olmuş kimselerdi Allah'ın Resulü'nü bana bir gösterin diyor. Ona gösteriyorlar. Ve seviniyor. ve selam iyidir, sihatlidir. Onda bir şey yok. Denilince Aleyhissalatü Vesselam'ı görüyor ve diyor ki, senden sonra diyor, senden sonra hiçbir musibetin değeri yok. Benim için çok azdır, önemsizdir diyor. Yani eşini kaybetmiş, Kardeşini kaybetmiş, babasını kaybetmiş. Yeter ki Resulullah sağ olsun diyor. Allahu Akbar. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye ulaştığı zaman kadınların hüngür hüngür ağlama seslerini duyuyor. O öldürülen şehitler üzerine ağlıyorlar. Medineli kadınlar. Ensardan ensardan bir eve uğruyor aleyhissalatü vesselam. eşhel oğullarından böyle ağlama sesini hüngür hüngür e, sızlanma sesini iş, işitince aleyhissalatü vesselam kendisi de ağlıyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Bir rivayette de geldiği üzere aleyhissalatü vesselam geceleyin Kadınların bu ağlama seslerine dikkat kesilince vay onlara diyor o kadınlara bu geceden sonra ağlamaya devam ediyorlar. Onlara emredin diyor kadınlara söyleyin bundan dönsünler ve bundan sonra ölen kimseler üzere ağlamasınlar diyor. Onları teselli ediyor yani. Bir başka rivayette de kadınlara söyleyin onlar bıraksınlar. Allah onlara rahmet etsin. Onlar kendilerine eziyet etmesinler, kendilerini üzmesinler. Terk etsinler artık. Yeter bu kadar diyor. Allah-u Ekber. Ve aleyhissalatü vesselam bizatihi kendisi bu musibete uğrayan aileleri dolaşıyor, onların yanına gidiyor ve onları teselli ediyor. Onlardan biri de e, Abdullah bin Amr ibn Haram. Yani Cabir'in babasının kızı, kız kardeşi bunları bizzatihi teselli ediyor. Buhari'de gelen rivayette diyor ki Cabir radıyallahu anh kendisi rivayet ediyor. Halam diyor Fatıma ağlama başlayınca Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ister ağlayın ister ağlamayın. Melekler siz onu yerden kaldırıncaya kadar Yani kaldırıp da definish'ini yapıncaya kadar kanatlarıyla onları gölgelendirmeye devam edecektir diyeyim. Müjde veriyor, teselli ediyor. Evet. Yani. Sonra Aleyhissalatu vesselam kılıcını kızı Fatıma'ya veriyor. Kılıcının kanlarını, kan izlerini silmesi için. Ali radiyallahu teha keza eşine kılıcını veriyor. Ve diyor ki şu kılıcımı al, o beni bugün rahatlattı. Yani bana beni doğruladı. Benim istediğim şekilde hareket etti demek. Aleyhissalatü vesselamın zihninde savaşta daima böyle kahramanlık gösteren düellada yani çekinmeden, korkmadan karşı, karşılıklı böyle savaşma, vuruş esnasına dönle de e, savaşan o yiğitleri, kahramanları sürekli zihninde canlandırıyor. Onların isimlerini sayıyor. Yani mümkün mü? Daha Uhud'dan önce yanında beraberken, onlarla birlikte iken en sevdiği kimseler Allah yolunda koştururlarken yine Allah yolunda şehit oluyor. Onların isimlerini hatırlıyor. İbni İshak'ın, Siyerci İbni İshak'ın rivayet ettiğine göre kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam ailesinin yanına vardığı zaman ehlinin yanına az önce söylediğim gibi Fatıma radıyallahu anh'a kızına kılıcını veriyor ve onu yıka, yıka diyor. Ey yavrucu! Onun kanını yıka. Muhakkak ki bugün o beni doğrulamıştır. Aynı şekilde Ali radiyallahu anh da veriyor. O da diyor ki onun kanını yıka. Vallahi o bugün beni doğrulamıştır. Yani e, vazifesini yapmıştır diyor. <gülüyor> Nebimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de hicretin üçüncü yılında işte Uhud'un hemen arkasında Şevval'ın 7 günü gecelediğinde yani Uhud savaşının hemen akabinde Yahudiler ve Medine'de şerri yayan, bozgunculuğu yayan münafıklar Müslümanların başına gelen bu musibetten, yenilgiden dolayı İstihzaya, alaya başlıyorlar. Onlarla <gülüyor> alay etmeye başlıyorlar. Aynı şekilde bu da yetmiyormuş gibi müşrik Arap kabileleri Medine'nin etrafına vurmaya, saldırmaya başlıyorlar. Onlar e, Medine'nin ürünlerine, o zaman biliyorsunuz Medine halen öyle. E, Birçok meyvesi olan, hurmalıkları olan bir yer. Yeşil bir Medine'nin ürünlerine ve oranın güzelliklerine gasp etmek amacıyla aç gözlü bir şekilde ve adi ve alçakça saldırıyorlar. Gözlerini dikiyorlar. Ve sahralarda, yani dışarıdaki arazilerde de hırsızlar e, yaşıyorlar ki bunlar da zaten kendilerine bu işi E, saldırmayı eşkıyalığı meslek edinmiş kimseler. Bunlar da yani o olaydan sonra Uhud Savaşı'ndan sonra cesaretleniyorlar demek istiyor. Aleyhisselatü Vesselam bu haldeyken 8 gece hazır bir vaziyette yani aniden gelişecek olaylara karşı hazırlıklı bir şekilde ashabıyla birlikte kardeşlerim geceliyor. Bütün yorgunluklara Sıkıntılara, kendilerine isabet eden acılara, o eziyetlere rağmen hazır vaziyetteler. Kimileri Medine'nin o geçitlerini falan tutuyor. Kimileri de Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından kendisine bekçilik yani koruma görevi yapıyorlar. Herhangi bir e, ani bir saldırı olmasın diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu gece esnasında düşmanın halini tasavvur ediyor. Acaba ne halde diye. Yani onlara acıdığından değil. Ne gibi tuzaklar kuruyorlar? Herhangi bir yeni bir iş geliş, gerçekleştirebilirler mi? şeklinde onların durumunu zihninde e, böyle geçirirken birden müşriklerin geri dönme ihtimali zihninde beliriyor. Aklına bu geliyor. Müşrikler tekrar geri dönebilir. Ve e, bırakıp gitmelerine Mekke'ye dönmelerine pişman olabilirler diyor. Böyle bir e, şey geçiriyor aklından. Düşünce. Çünkü onlar büyük bir fırsatı kaçırmış oluyorlar. Yani e, aleyhissalatü vesselam ve ashabının işini tamamen bitirmeme hususunda büyük bir fırsatı kaçırmış oluyorlar. Dolayısıyla geri dönme ihtimalleri olabilir diye bunu düşünüyor aleyhissalatü vesselam. Bu da onun her zaman olduğu gibi askeri dehası ve zekasını gösteriyor. Yani en sıkıntılı durumlarda bile acaba düşman nasıl bir tuzak kurabilir onu düşünüyor. Bununla ilgili bir rivayet var. Tabarani'de İbni Abbas'tan gelen bir rivayet. Ebu Sufyan ve Müşrik'le Uhud'dan ayrıldıkları zaman Ravha denen bir bölgeye geliyorlar kardeşlerim. Ebu Sufyan diyor ki: "Muhammed'i öldürdün. Ne Muhammed'i öldürdünüz. Ne genç kızları diyor. Arkanızı alabildiniz. Yani cariye olarak demek istiyor. Yani sizin yaptığınız şey çok şerli bir iştir." Bunları söylüyor etrafındakilere. Bu durum Ali, Ali sinatül ulaşıyor. Ebu Sufyan'ın yani böyle söylediği ve geri dönme isteği ulaşınca hemen insanları görevlendiriyor ve hamratul esvet bölgesine ulaşıncaya kadar o gönderdiği adamlar gidiyor. Tabi kendisi de beraberinde. Ee, beni aynah kuyusunun yanına geliyorlar. Ve orada bir ayet iniyor. bu, bu Uhud savaşının hemen akabinde bu Hamratul Esbab gazvesi gerçekleşiyor ya. Orada ayette diyor ki: "Ellezîne istecâbû lillâhi min ba'di mâ asâbehümul-qahr." Kendilerine bir yara isabet ettikten sonra Allah'a ve Resul'üne icabet edenler. Allahu Teala övüyor onları. Yani eee savaşın hemen akabinde şehitler var, yorgunluk, bitkinlik, savaş sıkıntıları derken hemen akabinde bu sefer de Hamratul Esbab gazvesine çıkıyorlar. O haldeki o perişan vaziyetteyken ama dimdik Allah'ın emrine boyun eğerek Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a itaat vaziyette. Onun için orada da bu ayet geliyor işte kardeşim. Onları öven. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın ashabını öven. Ayetin devamında fe en galebel Onlar Allah'tan bir nimetle faziletle döndüler ve Onlara da bir kötülük dokunmadı. Ee, neden öyle dönüyorlar? Oraya ayrıntıya gireceğiz birazdan. Buhari'nin Kitab-ül Magazi e, adlı bölümünde gazalarla ilgili e, bu savaşlarla ilgili anlattığı bölümünde Ayşe radiyallahu anhadan bu ayet inince yani kendilerine yara isabet ettikten sonra yani zarar dokunduktan sonra Allah'a ve Resulüne icabet eden kimseler ve onlardan iyi işler yapanlar ve takvalı olanlar onlar için büyük bir ücret büyük bir ecir vardır. Yani sevap vardır ayet kerimesi gel gelince Ayşe radıyallahu anha Urve'ye diyor ki ey kardeşimin oğlu kız kardeşimin oğlu biliyor musun diyor? Onların içerisinde babalarından Zübeyr ve Ebubekir vardı diyor. Zubeyr ve Ebu Bekir de vardı. Udkin'i diyor Aleyhisselatü Vesselam'a isabet eden musibet isabet ettiğinde yani o yenilge kastediliyor ediliyor. Müşrikler çekilip gittiler ve geri dönmekten korktular. Ali Vesselam da dedi ki kim onların peşine gider? Müşriklerin peşini kim takip eder? Dedi ve arkasından da 70 kişi onların peşine gitti diyor. İşte onların, o 70'in içinde Ebu ve Zübeyir vardı. Aleyhisselatü Vesselam böyle bir teşvikte bulununca hemen müşrikler giderken yani kim onları takip edecek deyince yani düşmana fırsat verdirmek istemiyor. Tekrar geri dönmelerine cesaret bulamamaları için böyle bir teklifte bulununca 70 kişi hemen alel acele hızla çıkıyor Arkasından da Geriye kalan kimseler çıkıyor. Zaten ilan ediliyor. Ee, Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşta bulunan kimseler katılsınlar diye. Ve sayıları 330'a çıkıyor. Hepsi de hazır bir vaziyette yeni bir savaşa, kanlı bir savaşa hazır. Böyle her yönüyle hazır bir vaziyette peşlerine düşüyorlar. Allah-u Teala da işte bunların sıdığını, doğruluğunu, sadıklığını, sadakatlerini Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Ebine-i Sakın rivayetinde Uhud gününün ertesi günü yani Şevval ayının 16. günü 16. gecesi Aleyhisselatü Vesselam'ın çağrıcısı, ilan edicisi, insanların arasında düşmanın takip edilmesi hususunda bir çağrıda bulunuyor. Ve bizimle beraber, dün beraber olan kimseler, dışında kimse çıkmasın diyor. Bizimle birlikte olanlar çıksın diyor. Cabir bin Abdullah da böyle söylenince, çağrıcı böyle söylenince ilan eden kimse Cabir bin Abdullah diyor ki Ey Allah'ın Resulü Muhakkak ki diyor babam eee 7 tane kıza beni bakmak üzere görev, görevlendirmişti diyor Umut da. Ve bu e, kızlar için yani sen e, senden başka benim bırakabileceğim kimse yoktur diyor. Cafer'in babası Umut'a çıkmadan önce. Bunu daha önce anlatmıştım. Ve Ben diyor cihat hususunda kendi nefsimi sana tercih ediyorum. Yani ben cihada çıkıyorum diyor. Ondan sonra da cihada çıkıyor. Biliyorsunuz orada Uhud'da şehit düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam Cabir'i dinleyince böyle söylediğini yani izin istiyor. Cabir de izin istiyor. Hamratul Esvet gazvesine katılmak için Aleyhisselatü Vesselam izin veriyor. Onunla birlikte çıkıyorlar. Daha yeni babası vefat etmiş. Şehid olmuş ve geriye yedi tane kız var. Bakılması gerekiyor. Ama Cabir radiyallahu anh a.s.v'la birlikte Hamratul Esved'e katılıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşmanı korkutmak için bu Hamratul Esved'e onların peşine düşüyor. Hamratul Esved'e kadar çıkıyor. Onlar yani müşrikler zannetsinler ki Müslümanlar kuvvetli ve e, başlarına gelen bu işten dolayı hiçbir şekilde zayıflamadılar. Güçlüler, kuvvetliler zannını vermek için Aleyhisselatü Vesselam peşlerine düşüyor. Evet. Yine e, <gülüyor> bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından Savaşa bu Hamratül Esbe'de çıkmadan önce... Bakın, dikkat edin... Abdul Abdüleşhed oğullarından... Bir adam... E, Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte... Uhud Savaşı'nda hazır bulunuyor. Uhud'a katılmışlar. Diyor ki ben diyor... Peygamberle birlikte, Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte... Uhud'da bulunmuştum. Ben ve kardeşim beraberdik. Yaralı bir şekilde Uhud'dan geriye döndük. Yani savaş bitince... Medine'ye, evlene döndüğünü kastediyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın bu çağrıcısı ilan edicisi e, düşmanı takip edeceğiz diye ilan ettiği zaman kardeşime dedim ki diyor biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte gazveyi onunla birlikte savaşmayı kaçırır mıyız? Biz bunu kaçırabilir miyiz? diye kardeşine böyle bir ifadeyle teşvik edince vallahi diyor, bizim diyor binecek hiçbir binitimiz de yoktu diyor. Yani kaçırmayalım, biz de katılalım diyor. O yaralı haldeyken. Bizden diyor, ikimizden birinin yarası da çok ağırdı ama benim diyor yaram hafifti. O yaram hafif olduğu için diyor, ağır olan kardeşimi diyor, zaman zaman sırtımda götürdüm diyor. Allah'a o vaziyette. Ve nihayet Müslümanların geldiği yere yani Hamratül Esved bölgesini kastediyor. Oraya kadar diyor geldik diyor. Savaştan geri kalmıyorlar. İbni İshak'ın rivayetinde <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Hamratül Esved'e geldiği zaman bu bölge diyor Medine'ye 8 mil yani takriben 13 kilometre kadar bir uzaklıktaki yer. Medine'ye çoğu zaman olduğu gibi Ümmü Mektümü Ümmü Mektümü e, yerine vekil olarak tayin ediyor. Orada pazartesi, salı ve çarşamba günü Hamradül esbette duruyor. Sonra da Medine'ye dönüyor. Rivayetin devamında kardeşlerim E Mâbed ibnü Ebi Mâbed adında bir adam El Huza'i denilen bir adam Ali Sıratu sallam yanına geliyor. Bu Huzâ kabilesinden Müslüman olanlar da var, müşrik olanlar da var. Bunlar eee Tuham bölgesinde yaşıyorlar ve Ali Sıratu sallam'la sırdaşlar. Yani onu onunla Ali Sıratu sallam'la birlikte bazı şeyleri paylaşıyor böyle bekayın ve ittifak halindeler. Yani başkalarına karşı, düşmana karşı ittifak halindiler. Ali Aleyhisselam'dan da hiçbir şeyi gizlemiyorlar. Bu adam Mabet o vakit Ali Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki ey Muhammed daha müşrik. Vallahi diyor sana isabet eden şey yani Uhud yenilgisi bana bize çok ağır geldi diyor. Biz istedik ki Allah onlar hakkında seni muvaffak kılsın. Biz böyle istemiştik. Bunu ummuştuk diyor. Sonra da a.s. hamrat-ül e, hamrat-ül esmetten çıkıyor. O da oradan çıkıyor. Ayrılıyorlar. Bu adam, mabet denen bu adam Ebu Sufyan'la karşılaşıyor. <gülüyor> Ravha bölgesine geliyor. Müşriklerin bulunduğu yere onunla karşılaşıyor. Ve diyor ki daha e, onunla konuşmadan önce Ebu Sufyan ve beraberindeki müştükler kardeşlerim peygamber aleyhissalatü vesselam'a ve ashabına gitmek için karar almışlar. Hepsi aynı fikirdeler. E, diyorlar ki bizim diyorlar yani şeyde Bedir'de en şereflilerimiz, komutanlarımız e, onlar helak oldu. Onların başına bir sürü iş geldi. Sonra biz diyor onların kökünü kazımadan yani Uhud'da onların işini bitirmeden e, geri dönüyoruz. Muhakkak ki biz onlara tekrar saldıracağız diye böyle bir karar alıyorlar. Ta ki onlardan kurtuluncaya kadar onlara tekrar bir saldırı düzenleyeceğiz diyorlar. Bu esnada işte dediğim o mabet adındaki adamı Ebu Sufyan görünce mabede diyor ki Yani senin arkanda ne var? Yani diliğin altındaki bakla nedir? Söyle bakayım diyor. Diyor ki Mabet, Muhammed diyor, ashabıyla birlikte, ashabıyla birlikte, daha önce hiç görmediğim bir toplulukla sizin peşinize düştü diyor. Arkanızdan geliyorlar diyor. Yani. Ve onlar öyle bir tutuşmuşlar ki, onları öfke, kızgınlık öyle bir sarmış ki diyor, yani ben daha önce böylesini görmedim diyor. Onlar diyor Uhud'da yaptıklarına pişmanlar. Yapamadıkları şeylere yaptık işte yanlış yaptıklarına vesaire. Bunlara pişmanlar. Yine şiddetli bir öfke içerisindeler. Size karşı çok kızgınlar. Yani onlardan öyle kimseler gördüm ki o kadar kızmıştı ki size karşı diyor. Vay sana diyor. Yani Ebu Süfyan'a Yani onlar onların peşine daha doğrusu Medine'ye tekrar gitme diye onu uyarıyor. Ebu Sufyan'ı uyarıyor. Atların diyor böyle perşemlerini görünceye kadar eee yolculuğa çıkma diyor. Yani ona bir takım nasihatlarda bulunuyor. Şu tepeden diyor, şu tepenin arkasından ilk ordu ilk ordunun ilk öncülerini görünceye kadar sakın diyor geriye dönme Medine'ye tekrar geri dönme diyor. O da diyor ki Ebu Sufyan da vallahi diyor biz onların kökünü kazıyacağız. Onlardan geriye hiçbir şey bırakmayacağız. Biz bunun üzerine diyor icma ettik yani biz bunun üzerine bütün herkesle birlikte karar aldık deyince adam tekrar mabet ben diyor böyle yapmandan seni yasaklıyorum sakın böyle yapma demek istiyor yani. Ondan sonra da diyor ki ben diyor bu Muhammed'le beraberindekileri görünce bir şiir söyledim diyor. Onlar hakkında bir şiir söyledim diyor. Ebu Sufyan da peki söylediğin şiir nedir deyince adam şiirini söylüyor. Orada da Öyle etkileyici ifadeler söylüyor ki biliyorsunuz Araplar içerisinde o dönemde şiir çok yaygın. Edebiyat çok ileride. Bu şiiri de duyunca bu sefer müşrikler Ebu Sufyan da dahil olmak üzere korkuyorlar. Diyor ki şiirinde benim diyor bineyim mabet. Böyle söylüyor. Benim bineyim seslerden yani o ordunun seslerinden eee Ordunun ses, seslerinden neredeyse diyor, binitim yere düşüyordu. Ve iyi atlarla ve toplu böyle atlarla, güçlü atlarla yeryüzü akıp gidiyordu. Yani ordunun durumunu böyle anlatıyor. Aslanlar gibiydi. En değerli aslanlar gibiydiler. Şöyleydi, böyleydi diyor. İlahir bir sürü şeyler söylüyor. Bunları söyleyince de kardeşlerim bu müşriklerin eee içlerine kadar korku işliyor. Öyle bir sarsılıyorlar ki eee Medine'ye dönmekten, Ali Sina'tü ve selam'a ve tekrar sahabilerine savaşlaşmaktan açmaktan vazgeçiyorlar. Bu bir hiledir diyor Ebu Süfyan. Harp Hiledir manasında bir şeyler söylüyor ve vazgeçiyorlar korkudan. İbn-i İshak'ın bir rivayetinde, devam eden rivayetinde bu arada Ebu Sufyan, e, oğullarından bir e, grupla, bir kervanla karşılaşıyor. Onlara diyor ki, nereye gidiyorsunuz? Onlar da Medine'ye gitmek istiyoruz. Niçin diyor? Oradan biraz erzak alacağız, yerzak alacağız da diyorlar. Diyor ki benim Muhammed'e bir e, mesajım var. Yani bir mektubum var. Bunu götürebilir misiniz? Ona ulaştırabilir misiniz? Eğer ulaştırırsanız, bu vazifeyi yaparsanız size ben diyor Ukaz, Ukaz panayeri'ni kastetiyor. Ukaz bölgesinde üzüm yüklerim. Yani kuru üzüm veririm. Size bu mükafatı veririm demek istiyor. Onlar da tamam diyorlar. Diyor ki Ebu Sufyan, Muhammed'e gittiğin zamandaki sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'e gittiğin zaman de ki, Ebu Sufyan ve ordusu sizin için toplandılar, size gelecekler ve geriye kalanlarınızın kökünü kazıyacaklar, sizi ortadan kaldıracaklar, de diyor. Bu kervandaki kimseler geliyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onlar bu, era, bu arada Hamru'an Esmed e, mevkisindeler, Ebu Sufyan'ın bu sözlerini haber verince, aleyhissalatü vesselam hasbunallahu ve nimel vekil. Hasbunallahu ve nimel vekil Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyor. Söylediği söz. Bununla ilgili ayet de gelecek şimdi. İşte Allah subhanehu ve ta'ala nebisine ve e, onun ashabının Bu şekilde Hamuratul Esfet'e çıkması Uhud'un arkasından hemen böyle bir savaşa kalkışmalarından razı oluyor. Hoşnut oluyor. Ve bu müşriklerin kalplerine bir korku salıyor. Allah Azze ve Celle. Onların içerisinde korku ve endişe böyle depreşmeye başlıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın harp halini Ve, e, ashabının kızgınlığını böyle tahayyül etmeye, tasavvur etmeye başlıyorlar. Ve onlardan e, komutanlarına dönmeyi telkin eden kimseler oluyor. Aman dönelim. Aman ha böyle bir işe kalkışmayalım mahiyetinde. Onlardan biri de e, Safvan ebni Ümeyye bin Halef. Bu da Bedir'de öldürülenlerden birinin oğlu. O da hıncını alacak ya. Yine İbn-i rivayetinde geliyor. Ee, diyor ki İbn-i Hişam, Ebu Sufyan Ebn-i Harp Uhud'dan geri dönünce e, yani Mekke'ye e, doğru yol alınca tekrar Medine'ye dönmek istedi. Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabının kökünü kazımak için. Safvan Ebn-i e, Safvan ebn Ümeyye Ebn-i Halep diyor ki bunu yapmayın muhakkak ki onlar kızgındırlar. Yani Müslümanlar kızgındırlar. Biz savaşın daha önce olduğu şeklin tersine dönmesinden ve onların lehine, zaferin onların lehine olmasından korkuyoruz. Dönün, dönün. Sakın yani böyle bir işe kalkışmayın diyorlar. Dönün ki e, zafer, bir başka rivayette geldiği üzere zafer onların lehine geçebilir. Ben ben <gülüyor> Ee, siz döndüğünüz zaman zaferin aleyhine savaşın gidişatının yani sizin aleyhinize dönmenizden dönmesinden korkuyorum diyor. Bu arada Nebimiz Aleyhissalatü Vesselam bunlar bu konuşmayı yaparken e, Hamratül Esbet bölgesinde henüz ayrılmış değil. Bu konuşmalar ona bir şekilde ulaştırıldığı zaman Diyor ki, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki eğer onlar orada sabahlasalardı, onlara, onlar için hazır bir taş, yani onlar için hazırlanmış bir e, azap taşları vardı ve onlar sanki dün orada hiç yokmuş gibi silinip gideceklerdi diyor, eğer orada olsalardı. Allah'a bak. İşte Allah tabarik ve teala ta Al-Imran suresinin ayetlerini indiriyor ve müminleri Allah'a ve Resuline icabet eden müminleri övüyor. <gülüyor> ve bu övgü kıyamete kadar nesiller boyunca da devam edecektir. Nedir o? اَلَّذ۪ينَ اِسْتِجَابُوا لِلَّهَ وَالرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا صَابِهِ مُلْغَرْ Kendilerine yara isabet ettikten sonra yani o hutta yenilgiyi aldıktan sonra Allah'a ve Resulüne icabet edenler yani tekrar savaş için Allah'ın Resulüne icabet edenler cevap verenler minhum vettagaw ecrun azim onlardan iyi işler yapan ve takvalı olan kimseler için büyük bir ecir vardı. Elledine qale lehumu'n nas onlara Medine'deki münafıklar İman etmeyen kimseler der ki size insanlar toplantı yani müşrikler toplantı toplandılar sizin üzerinize geliyorlar. Fahşavhum onlardan korkun. Onlardan korkun denildiği zaman fezâdehum imana Onların imanını artırır. Onların bu sözler ve bu durum imanlarını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِلِ Derler ki, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. İşte böyle bir, yani sıkıntı anında, karşılaşma anında, musibet anında, başa gelen bir işte insanın kalbini rahatlatacak zikir bu. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِيمَ الْوَكِلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bunu söyleyeceğim. Öyle söylüyorlar, yani sürekli İnsanlar korku üretiyor. Diyorlar ki bak geldiler, müşrikler tekrar geliyor. Yani yenildiğiniz gibi bir sürü şehit verdiğiniz zayiat verdiğiniz gibi tekrar sizin kökünüzü kazıyacaklar. Onlardan korkun diyor bu münafıklar. Etrafa böyle sözler yayınca onlar, onların imanını artıyor. Yani hiç sarsılmıyorlar ve diyorlar ki ve nimel Allah bize yeter, o ne güzel vekil. Sonrasında min Allah fadlin lam yamsasum Allah Allah'tan bir nimet ve faziletle döndüler onlara hiçbir kötülük isabet etmedi ve Allah'ın rızasına yani onun hoşnutluğuna hoşnut olmasına tabi oldular Allah Allah azze ve celle çok büyük fazilet sahibidir. İnne ma zaliku şeytanu yukhazifu muhakkak ki şeytan sizi dostları ile korkutur. Evet. Dostları ile korkutur. Onlardan korkmayın. Şeytandan ve dostlarından korkmayın. Eğer iman ediyorsanız benden korkun diyor. İşte Uhud'un aslanları Uhud'dan geriye kalan aslanlar yiğitler böyle. Onların Bütün yaşadıkları şeye rağmen Allah'a ve Resulüne icabet etmeleri ve tekrar düşman geliyor denmesi neticesinde duruşları yani böyle sapa sağlam durmaları imanlarını artırdı. Allah onlardan razı oldu, hoşnut oldu. Onların kelimesi Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah azze ve celle bu zikri, bu duayı böyle bir musibet, sıkıntı anında bize söylemeyi veo kalbimizi de rahatlatmayı nasip etsin. Allahumma sallallahu ala nabiyyina Muhammed. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.